Günaydın 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz ben Özge Can Kara ben de Ömer Madıran desteği için dinleyicimiz ve dostumuz Zümriye Sarıçayı teşekkür ederiz ee, bugün geçen hafta da bahsetmiştik Hindistan'ın Paris Anlaşması'nı imzalaması bekleniyor onay pardon onaylaması bekleniyordu ee, ve de bu haber e, gündemimize düştü Hindistan e, beklediğimden daha da e, Gösterişli bir şekilde Paris Anlaşması'nı imzaladı çünkü e, Gandhi damgası vurduk anlaşmaya, Gandhi'nin mührünü vurduk e, diyerek imzaladılar. Gandhi'nin e, doğum gününde ve de uluslararası şiddetsizlik gününde e, Hindistan Paris Anlaşması'nı onayladı. Onaylarken de Gandhi gibi yaşamaya devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir, daha adil bir yaşam. Az da yetineceğiz. Ee, ve bunu tüm Hindistan'a yayacağız Böylelikle biz de kendi karbon ayak izimizi de küçülterek Bu anlaşmanın bir parçası olmak istiyoruz Bundan mutluyuz dediler Ve de bu şekilde imzalandı Böylece inandık Hayır inanmadık ee, Çünkü tam bu olurken e, Tam bu Gandhi gününde böyle güzel e, şiddetsizlik gününde anlaşma onaylanırken Hindistan'da kömür madenine karşı çıkan E, ...yerlilere kömür madeni için orman alanlarının ve tarım alanlarının... E, ...kömür madeni haline dönüştürülmesine ve kullanıma açılmasına karşı çıkan yerlilere polis saldırdı. Altı kişi öldü, kırk kişi yaralı. Evet muazzam bir şey bu. Ayrıca da e, yani uzun süreden bir devam etmekte olan bu boksit yataklarını... ...ormanlık bölgelerde yaşayan kabilelerden e, almak ve işletmek için... Müthiş bir iç savaş gibi bir şey veriliyor. Yani Mavucular diyorlar, muhalifler öyle bir eski Naksalit hareket canlanmış durumda. Ve çok sert, kanlı, şiddet dolu bir şey de devam ediyor. Yani bu iyi bir şey tabii. Meclisinden geçirmesi gerekmiyormuş anladığım kadarıyla. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey ama olabilir. Yani... Yasama organının onaylar normal olarak bu gibi uluslararası anlaşmalar, antlaşmalar filan ama... ...bu iyi ama eylemle söylem tabii genellikle olduğu gibi pek tutmuyor birbirini. Evet e, buradan Semra Cerit e, Mazlum'a da teşekkür ederim. E, kendisi açıkladı Hindistan için e, bu on, anlaşmaların onaylanması demek pek çoğu için... Meclisinden geçirmesi ama e, Hindistan üzerinde bakanlar kurulduğu kararının yeterli olduğunu söyletti kendisi bize. E, Hindistan tabii sadece bu madenci yani ki hani e, Gandhi ile ve iklim adaletiyle ve her, her türlü adaletle hiç uymayacak bir şey. Eylem yapan kişilere polisin ateş açması. Ama bunun üzerine Greenpeace'in Hindistan'dan yayınladığı bir e, bildi de var ki e, Hindistan... ...bu anlaşmayı e, onaylamasına rağmen yüzlerce yeni kömürlü termik santral açmayı planlıyor. İşte evet ya, mesele orada yani. Bir yandan Gandhi palavraları. <gülüyor> Bir yandan da yeni e, kömürlü termik santraller. E, Hindistan hükümeti 300 milyon kişinin ülkede e, elektriğe, enerjiye erişimi olmadığı için... ...yeni termik santrallerin kurulması ...gerektiğini söylüyormuş... Ee, ...ve de e, yaklaşık... ...300 gigavatlık... ...kömürlü termik santralleri... ...2030 yılına kadar açmayı planlıyormuş. Peki bildiğim kadarıyla... ...Hindistan oldukça... ...yani şeye yakın... E, ...orta bölgesine... ...dünyanın bol güneş alan bir yer... ...neden e, termik, kömür yakıtlı... ...termik santral yerine... ...bol bol bulunan her tarafta... jungleları bile var... ...güneşten yararlanmıyorlar... ...müthiş %90 ucuzlamış... ...vaziyette zaten son yıllarda... ...güneş enerjisi panelleri filan... ...teknoloji müthiş... ...ucuzlattı işi... ...kesinlikle hatta zaten... Ee, ...Hindistan bir de solar boom, bu güneş enerjisinde büyük yatırımlar yapacak ki yatırımcıların da çok fazla ilgisini çeken bir ülke. Zaten bu Greenpeace'in raporunda söylendiği kadarıyla e, şu andaki yapılmakta olan termik santrallerin, kömürlü termik santrallerin yüzde doksan çalışmaz durumda. Ve yeni yapılacak termik santraller de çalışmayacak, kömürlü termik santrallerden gelecek olan enerjiye ihtiyaç yok. Onlar da diyorlar ki... Peki niye bu termik santralleri yapıyorsunuz? Çünkü bunların hepsi yatar vaziyette duracaklar. Ama işte Hindistan'ın da bütün dünyada en bir avuç zengini daha da zenginleşmiş olacak. 50 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor kömür yatırımı Hindistan'da. 50 milyar. Evet 50 milyar dolar. E, ana para. E, tamam işte. Bu yani Arun Datiro'yun sık sık ıı, dile getirdiği gibi Hindistan'ın en büyük zenginleri arasında bu enerji işi yapanlar bol, bol sayıda böyle helikopter, pistli falan korkunç Mumbai'de mesela şeyler yapıyorlar. 300 ıı, hizmetçinin çalıştığı büyük şeyde oturan ...zenginler var, gökdelenler de sadece kendi evi olarak kullanılan. ve dolayısıyla böyle bir çelişme var haliyle. Evet, e, aynı e, ama Hindistan'ın e, tabii bu anlaşmayı onaylamış olması e, pa Paris Anlaşması için yeni bir momentum diyebiliriz. Çünkü e, Hindistan'la birlikte... E, ...küresel. Bu Paris Anlaşması'nın onaylanması için iki adım var. Dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Bir tanesi 55 ülkenin kendi onayını vermiş olması. Diğeri de bu onaylayan, Paris Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin gezegene saldığı karbon emisyonunun gezegenin toplam bir sera gazının %55'ini oluşturması. Tabii Hindistan'ın şey yapmasıyla bu anlaşmayı imzalaması ya ki kendisi Dünyaya salınan karbonun yüzde dört nokta birinden sorumlu. Bu yüzde elli yaklaşmaya bir adım daha attık. Bugün de Avrupa Birliği'nin parlamentodan geçirmesi bekleniyor. Bakanlar onaylamışlar. Şu an bugün bir oylama yapılacak parlamentoda ve Avrupa Birliği'nin de Paris Anlaşması'nı onaylaması. Böylece Marrakeş'te yapılacak COP'dan önce Paris Anlaşması'nın bu iki adımda tamamlayarak yürürlüğe girmesi aslında evet, bekleniyor. Evet çünkü %55'i bekleniyor değil mi? Evet. şeyi yapan, salımların %55'inden sorumlu olan ülkeler onaylamış olduğu zaman Paris Anlaşması da yürürlüğe girmiş evet. olacak. Şu an Hindistan'la birlikte yüzde 52'deyiz. Ee, Avrupa Birliği katıldığı zaman Karpa Birliği de yüzde 12'sinden sorumlu. Zaten yüzde 55'e hale hayli, hayli geçiyor. Farklı evet. Hiç... Ama ondan sonra uygulamaları göreceğiz tabii. Çünkü çok büyük bir şey var. Arada makas var açık. Evet. Ee, bir küçük e, haberim daha var. E, bu Amerika'da. E, Takip ediyoruz başkanlık yarışını ve de e, bizim ülkemizde görmeye pek alışık olmadığımız ama Amerika için e, sanırım normal olacak bir münazara akşamı yaşanmıştı. Geçtiğimiz haftalarla Clinton ve Trump karşı karşıya gelmişti. E, ve o münazarada iklim değişikliğine ayrılan vakit 82 saniyeymiş. Yeter de artar bile. Yani bir buçuk dakikaya varacak neyse ki. Ki bundan önceki başkanlık yarışındaki Obama'ydı... E, hiç vakit ayrılmamış mesela. Güzel. İşte bak ne kadar büyük bir ilerleme var. Sıfırdan 82 saniye az buz bir gelişme değil bu yani. E, Al Gore'n e, o e, katıldığı başkanlık yarışında bir nebze daha fazla iklim değişikliğinden konuşulmuş ama e, şu anda en azından e, 82 saniyede. E, Bugün gün e, ama bu konuyla ilgilenmek için e, iklim sözcüsü Leonardo DiCaprio e, yeni çek hazırladığı belgeseli Before the Flood Sel'den önce, önceyi Obama'yı izletecek. Ve böylelikle başkanlık yarışından önce iklim değişikliğinin daha çok konuşulmasını bekliyorlar bu belgesel sayesinde. Evet tabii geçiş enerji şeyi için geçiş ekibine de Myron Abel diye birini aldı şey Donald Trump. Maron Ebel'ı şeyden hatırlıyoruz. Çok yani ya, <gülüyor> bu konuyu biraz yakından takip etmeye çalışanlar için fevkalade önemli bir isim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük inkarcılarından biri. Koch biraderler ve büyük sermayeden anormal paralar aradıyor. Bir kendisinin bir kuruluşu var. Ne küresi Her şey kömür, petrol ve fracking olmalı diyen bir şey. Onu da Yani Tam bir iklim canavarı aslında ee, onu da bir güzel kendi ekibine dahil etmiş durumda Trump ama e, bu durumda tabii hemen Hillary'yi biz destekleyelim diye düşünüyoruz tek kelime etmiyor ki bilmiyoruz iklim değişikliği konusundaki fikirlerini de ve büyük petrol şirketlerinden aldığı paraları <gülüyor> da açıklamıyor. <gülüyor> ve özellikle Bernie Sanders'ın e, çekilmesinden sonra iklim ile ilgili tek bir kelime Sızırladı, etmiyor. Evet tabii işte onun için yani e, iki şey arasında kalmış durumdayız. Galiz bir şey söyleyecektim şimdi vazgeçtim. <gülüyor> Terbiyemizi muhafaza edelim <gülüyor> ve devam edelim. İki uçurum arasında diyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, şey ilginç bugün... E, Açıkçası da Ahmet İnsel e, Dikkatimizi çekti Çok dolaylı bir etkisi var iklim değişikliğinin Dünya barışı üzerine zaten Fevkalde şiddeti arttırdığını filan Biliyorduk bütün bu şeylerin ama Doğrudan doğru do, Doğruya etkisi olduğunu Ve barış Barışa bir darbe vurduğunun örneği de Kolombiya'da Kolombiya'da yaşandı Kolombiya'daki bu bıçak sırtı Şeyin E, referandumun yani savaş diyenler kazandı aşağı yukarı böyle diyebiliriz ya da en azından barış diyenler kazanamadı e, bunun önemli sebeplerinden biri de bir kasırga olması dört kategorisinde değerlendirilen karayiplerde ortalığı kasıp kavuran bir kasırga var adı Matthew M harfine gelinmiş ve, ve bu e, şeyin Kolombiya'nın e, Ee, özellikle yoksul kesimlerini vurduğu için o kesimlerde daha çok barış referandumuna artık barış gelsin 52'ye sonra diyenler de gidememişler oy sandığına falan. Böyle bir çok acayip beklenmedik bir etki var. Fakat bir şey daha ekleyeyim ben ona. Haiti, Küba e, dolaylarında. Haiti zaten perişan bir ülke. Sellerden, depremlerden vesaireden Dünyanın en perişan ülkelerinden biri orada ne yapacaklarını bilmiyor. Fakat e, Haiti'de e, bayağı tahliye etmiş şeyleri kıyıda yaşayanları. Çünkü büyük dalgalar vuruyor ve mahvediyor o kenarlarda yaşayanları sahillerde. Binlerce kişi daha 2010'daki depremden çadırlarda yaşıyorlar. Böyle bir korkunç durum var onları bile şimdi neredeyse çadırları da terk edin filan diyorlar. Bir başka acayiplikte aynı fırtınayla aynı durumla ilgili olarak Küba'da var. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 700 çalışanını o Guantanamo oradaki üstünde çalışanları 700 personeli ve üstelik de kedi köpek gibi Hayvanları da can dostlarını da tahliye ediyorlar üstünde deniz üstünde. Niçin? Eşteş fırtınadan dolayı. Fırtınadan. Fırtına orkübayı da feci şekilde vuruyor. Bir ilginçlik var yalnız. Kedi köpeği falan hepsini kurtarırlarken Guantanamo Bay denen şeyde büyük bir hala ha hapsedilmiş. 2001'den beri orada duran insanlar var. Onları bırakmışlar mı? Onları bırakıyorlar evet. Onları tahliye edecek konusunda bir habere rastlamadım. Biraz rüyakar bir <gülüyor> e, dünya ile karşı karşıyayız. Korunaklı Adaletsiz. olduğunu mu düşünüyorlar hapishanenin acaba? <gülüyor> Ama o, orada çalışanları ne yaptılar bilmiyorum. Gardiyanları da kursardılarsa mahkumları da artık ne yapalım. Ne yapalım? <gülüyor> i̇klim değiştiğini. <gülüyor> Böyle bir durum var. Yani gülünecek, gülüyoruz ama hakikaten ha, ağlanacak halimize gülüyoruz aslında. Durum bu. Türkiye'deki şeye geçelim değil mi? Geçelim. İklim meselesiyle ilgili çok yakından ilgilendiğimiz bir konuda... E, ...bugünün en önemli konusuydu belki de Türkiye'de de... ...en büyük doğa davası Cerat Tepelilerin... ...Artvin'in Kafkasör yaylısı Cerat Tepe mevkiinde... Etibakır Anonim Şirketi Cengiz Holding'e ait ee, en büyük doğa davası reddedildi. Yani Cerattepe'ye maden konması hukuka uygun sonucuna varılmış oldu. Bu yani e, çok önemli bir şey vardı. Şey diyor kararda mahkeme Rize İdari Mahkemesi aslında bir tek soru sorulmuştu kendisine. Redde hakim yapılmıştı. Evet. Biz de burada açık radyoda hem avukatlarıyla hem de Neşe Karahan'la görüşmüştük. Neşe Karahan'la görüşmüştük onları. Ve tek bir şey vardı. yani İhsası re yaptınız. Daha önceden belirttiniz kararını... ...şirketin neyine vesaire. Bu hukuka uygun değil. Mahkemeye. Onun için de sizi reddediyoruz dediler. Ve 750 kişinin... ...üzerinde bir şey vardı. Reddim... ...hakim talebi vardı. Şimdi ilginç bir şekilde... E, şey yapmışlar, Rize Mahkemesi e, uygundur. Böyle devlet ormanlarında gerekli iznin alınmasıyla madencilik faaliyetlerini gerçekleştirmesi mümkündür. Proje için gerekli izinler alınmıştır. Mevzuata aykırı bir durum yoktur diyorlar. Fakat soru bu değildi. Sizi reddediyoruz. Başka yere e, üst mahkemeye gönderin demişlerdi. Başka evet. bir mahkemeye onu yapmamışlar anlaşılan. Yani dün e, akşam gibi haberlere düştü aslında şok şeklinde. E, zaten e, Bedrettin Kalın, Yeşilahat Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve avukat ki kendisiyle yine bu programda da telefon görüşmeleri yapmıştık. Kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek beklemediğimiz ama bu mahkemeden beklediğimiz bir karar. Onun için bu mahkemeyi istemiyordular zaten. Evet. Fakat usul kararlarını bu kadar ihlal eden bir kararın verilmesini beklemiyorduk. Yani Duruşma... bütün, bütün usul kuralları yerle bir edildi diyor Medvedettin Bey. Aynen. Duruşmada reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Bunun Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne görülmesi gerekirken Rize İdare Mahkemesi'nin kendisinin karar verdiğini anlıyoruz. Usul açısından son derece hukuka ve adalete aykırı bir karar olduğu ortadadır karar bize tebliğ edildikten sonra temiz edeceğiz dedi. Cumhuriyet gazetesinden okuyorum bu açıklamasını Bedrettin evet. Kalın'ın. Öte yandan e, şeyden de e, duvar gazete, gazete duvardan da Özlem Akarsu Çeliğ'in de bir e, haberi vardı imzalda. Aynı konuda e, Neşe Karahan'la görüşmüşler ve duvara e, yaptığı açıklamada şunları söylemiş. Biz ...başka bir şey istemiştik... ...biz reddi hakim talebinde bulunmuştuk... ...heyetin çekileceğini... ...davanın da Rize değil... ...Samsun İdare Mahkemesi'ne... ...gönderileceğini düşünüyorduk... ...ancak o kadar danışıklı dövüş ki... ...onca konuşmadan sonra... ...ve bizim reddi hakim talebimizle... ...reddederek böyle bir karar vermişler... ...yasal süreç bitmedi... ...Artvin halkının mücadelesi... ...yaşamsaldır ve sonuna kadar... ...devam edecek... ...itirazımızı bir üst mahkemeye yapacağız diye şimdilik hukuk mücadelesini sürdürüyorlar... ...ama kararlı görünüyorlar. Çok ilginç bir şey, bir şey mi söyleyecektin? Yani şey çok, ben şunu ilginç buldum, çok hızlı bir şekilde karar almadılar mı? Yani şu anda Türkiye'deki e, pek Yıl... çok avukattan duyduğumuz kadarıyla hakimler ortada yok. Davalar görülemiyorken bu kadar hızın iki hafta olmadı. Yani iki hafta oldu herhalde Neşe Hanım'la biz konuşalı Ve iki hafta için nasıl böyle bir karar alabildiler... Evet, çok büyük bir yani büyük, büyük uluslararası bir hukuk bürosu olan bir dostumla konuşuyordum. Geçenlerde yani mevcut durumda Türkiye'de beş yılda zor karar çıkar mahkemelerin bu dağı, dağıtılmış yapısıyla filan diyordu. Kendisi de bu konuların e, uzmanı biri. Evet. Evet çok işte biz yıldırımlar yaratan bir ırkın ahvaldiyiz ya ondan oluyor herhalde. Fakat çok ilginç bir şey var. Devam edecekler tabii. Yeşil Artvin Derneği'nin ve Artvin halkının mücadelesi müthiş bence. Sembolik olduğu kadar etkili. Pratikte aynı şeyin ta dünyanın öbür ucunda Kuzey Dakota, Dakota Access petrol boru hattı için bir direnişin de orada yerliler tarafından gerçekleştiğini görürüz. Çok ilginç bir şey var. Yani Bilmakibun eee diyor ki en bu kıtada, Kuzey Amerika kıtasındaki en eski bilgelik zaten bu yerlilerde, işte Kızılderililerde. Ve onlar şimdi en son, en yeni bilimsel bulgularla tam bu en eski bilgelikle en yeni e, bilimsel bulgular birleşti diyor. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün bilim adamları, bilim insanları, e, şeyler, e, iklimciler filan hepsi bırakın bu petrol boru hattını mahvoluruz dediler. Bütün kabile, 200'den fazla kabile yalnız e, Kuzey Amerika'da değil Kanada'da. Ve de Brezilya'daki yerliler ve Güney Orta ve Güney Amerika'daki yerli kabileleri, 300'e yakın kabile kamp kurmuş durumdalar ve bırakmıyoruz diyorlar. Devlet arazisi aslında bir kısmı, yani Army Corps, Engineers dedikleri filan onların kontrolünde. Onlar da bırakmaya karar vermişler bu direniş karşısında. Çünkü hır çıkacak ve biz... Anayasanın işte ifade hakkını korumak istiyoruz diyorlar. Yani fosil yakıt endüstrisinin yapmayacağı hiçbir şey yok. yani Sonuna kadar bu ihtiras aç açgözlük böyle bir şey. Fakat çok ciddi bir e, yani Dakota Access petrol boru hattına karşı direnişin de başarılı olma ihtimali giderek yükseliyor. Yani Obama'yı durdurmak zorunda kaldılar. Şimdi ordu da biz kışı Müdahale etmek istemiyoruz diyor. Çok sert geçen bir kıştan bahsediyoruz oralarda hala. Evet. Ona rağmen de gerekli battaniye dağıtımları ve hazırlıklar yapılmış. Zaten bir yerliyle de konuşmuşlar. Bizim işimiz bu doğada ayakta kalabilmek biz yaparız diye konuşan bir kadın var. Yerli kadın. İlginç bir şey yani Cerah Tepe'den. Kuzey Dakota'ya. Oradan Hindistan'a. Hindistan'a bir e, ilginç yani Standing Rock dedikleri, Sioux'ların başını çektiği bir şey işte Sioux e, kabilesinin. Evet, e, umuyoruz ki önümüzdeki haftalarda e, oradan direkt canlı evet. bir e, bağlantı da bulabileceğiz. E, böylelikle bu haftaki programımızı da kapatalım ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.